Selamünaleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhum. Şimdi e, ben acizane e, Muntakim Kardeş'in sorusuna Abdul Muntakim Kardeş'in sorusuna cevap vermek istiyorum. Ancak Musa abi de buna değindi. Feyzul Kadir isimli bu kitapta e, uydurmalar olabileceğini görüyoruz. Ve kitap Polen yayınlarından çıkıyor. Gerçekten biz Polen'den çıkan kitapları okumak istiyoruz. Ancak Polen yayınlarının maalesef bu konuda bir kusuru var yani buradan bilmiyorum e, işitilir mi veya bu tepkilerin gösterilmesi gerekir. Mesela İbn-i Kayyum e, i̇bn Kayyum Rahimahullah'ın bir kitabı veyahut başka bir alimin yani gerçekten selefin kitapları onlarda onlar basıyorlar ancak bunun içerisinde e, birçok hataya birçok uydurmaya rastlayabiliyorsunuz bu kitaplarda. Yani herhangi bir efendime söyleyeyim bir düzeltmeye gidilmiyor veyahut bir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 Ee, şimdi e, İbn-i Kayyum'un mesela biliyorsunuz Kitab-ı Ruh isimli kitabı var Kitab-ı Ruh isimli bir kitabı var bu Kitab-ı baktığınız zaman Allah'a hamdolsun e, o kitaba mesela e, tahriş yapmışlar ve bu yapılan tahriciler bir selefi bir kardeş yapmış ve bununla, bunu yaparken de o kitapta e, İbn-i Kayyum el-Cevzi'nin e, hatalarını, yanıldığı noktaları e, söylemiştir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 veya hangi nerede e, hata varsa orada dipnot yoksa biz bunu ekliyoruz ki Allah'a hamdolsun orada kusur çok az yani. Ancak benim demin İbni Kayyum'dan bahsettiğim kitapta gerçekten fazla hatalar var. Yani neyse e, konumuz o değil ama muntakim kardeşim bu sorusuna e, zaten bu hadis çıkış noktamız olamaz. Ancak e, gerçekten kabirdeki bir kimse... ...yanındakinden eza görür mü veya fayda, fayda görür mü? Doğrusu bir Müslümanın Müslüman mezarlığına gömülmesidir. Çünkü alimlerin birçok e, konuda ve eserlerinde, onlardan gelen nakillerde derler ki... ...mesela en basitinden namaz kılmayan kimsenin bahsiyle ilgili biliyorsunuz ihtilaf var. Müslümanların kabristanına gömülmez derler. Yani Müslümanlar için nasıl ki Müslümanların mahallesi vardır...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 ...şöyle diyebiliriz... ...yani Allah Aleyhisselatü Vesselam... ...ya da demin e, sizin söylediğiniz... ...o Müslümanların... ...o cenazede bulunmalarının... E, e, ...o Müslümanların o cenazede bulunmalarının... ...hem kendilerine faydası vardır... ...çünkü Allah ve Vesselam diyor... ...kim bir Müslümanın cenaze namazına katılırsa... ...ve onun arkasından giderse... ...işte en küçüğü Uhud dağı kadar olan... ...ecri vardır... ...dolayısıyla burada Müslümanların kendisi... ...bundan faydalanacağı gibi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 eğer siz böyle söylerseniz, mesela bu e, ona faydası ve zararı olur denirse, biliyorsunuz şu konu tartışmalıdır. Şu konu tartışmalıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, e, Bedir Harbi'nde, e, müşriklerin, leşlerinin kuyulara atılmasını emretti. Ve, kuyuya atılınca, kuyuya atılınca Allah Resulü Selam dedi ki Allah'ın vadinin hak olduğunu gördünüz mü? Yani o kuyuya seslendi. Allah'ın vadinin hak olduğunu gördünüz mü? M Aleykümselam ve Rahmetullahi ve bereket. Selam ver herkes işitir. Selamun ve Rahmetullahi ve bereket. Ne ders anlattığın işit. Misafir selam veriyor. M Aleykümselam diyorum ben. O yüzden inşallah sizlere de bu selam Ulaşmış olsun. Benim kardeşimdir misafirim. Ee, yani birisi en azından kardeşim. Hepsi kardeşim de bu karındaş. Allah'a süsü et ve selam. O müşriklerin leşlerinin atıldığı kuyuya e, müşriklerin e, leşlerinin atıldığı kuyuya Allah'ın vaadinin hak olduğunu gördünüz mü? Yani sana hoş geldin diyorlar. Hoş bulduk. Allah razı olsun.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 Şimdi bu işitmede bazı alimler demişlerdir ki yani e, yeni ölmüş bir kimse çünkü e, Bedir'de katledilen müşrikler yeni ölmüşlerdi. Yeni ölmüşlerdi. Dolayısıyla ve Allah Aleyhisselatü Vesselam e, ö, gömülen kişi, ölü kimse onu gömenlerin ayak seslerini işitir. O da yeni gömüldüğünden işitir. Sonra o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 İşte demin siz şu dahi söylediniz. Bazıları da şunu örnek getirdiler. Dediler ki madem işitilmiyor niçin kabre gidildiği zaman veya mezarlığa gidildiği zaman deniyor ki Esselamu aleykum ehle diyari minel mu'minin vel muslimin ve inna inshaallah bikum lahiqun ve yerhamullah almustaqbini minna vel musta'khirin. Eselullah lena ve lekum el Yani Yahud Selamünaleyküm ahlâd diyarimîn. Diyorlar ki selam diyorlar selam işiten kimselere verilir. Dolayısıyla Allah'a söyset ve selam. Burada diyor ki Selamünaleyküm ahlâd diyarimîn el müslimîn ki siz dedemin bunu delil getirdiniz. Dolayısıyla doğrusu ee, bu delil olmaz yani onlar ile işitirler diye bu selam verilmez ancak ancak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 ee, dediğimiz budur. Evet. Biz inşallah ha, ben size mikrofonu vereyim. Ee, Allah sizden razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Yani canattan yavaşını söyle başladı. Bunun dışında da kişinin kendi ebeği olmayan şeylerin de kişi istifade ediliyor. Mesela şimdi ben bir ayet daha kundum. Bu da Allah'ın en son sonrası, ayet. Ee, ayet içerisinde Kerime'de Allah Azze ve şöyle alıyor diyor. Peygamberlerine hitaben, sen aralarında bulunduğun sürece Allah onlara azar edecek değil. Meslikler dahi Peygamberden istifade etmişler. Yani Peygamberin mesliklere falan sormak için. Halbuki bu mesliklerin kendi amelleri değil. يا أبو عياط الشهيل من سبيح القارن قارن سلوق قارئ وليهود قارن بين سلوق كذل علشان يفيق لي من خلق الله العزيز الحكيم تهونك السماوات زمان في الأسرار والعليم العظيم خالق السماوات يذكرنا من سطحهم من سطحهم والملائكة يساقون لحمل ربك ويستاقون لمن في الأرض ألا ذن الله هو القدير العظيم عياط الشهيل من سبيح القارن قارن veya Aleyhisselatü Vesselam bir mesin bir mesin gıyağında dua ettiği zaman onun yanında bulunan Hazret olunan bir melek onun duasına amin der sanatına kadar hatta 10 mislimin şu kadardı da sanatı ben buna durumu yapmıştım veya hani cenaze namazında olduğu gibi kişi ki belki de hiç tanımadı gelecek, onu cenaze namazında kılacak ve onun için dua edecek ve bu Allah'ın Rasulü'nün gibi 40 tane Allah'a şirk kurtmamış kimse bir kimsenin Cenab-ı'nın hazır olursa o kişinin cennete girmesine ebesiyle olur o kişi cennete gider halbuki bu kişinin kendi e, ebeyi değil evet şimdi ben bu okulda da şunu diyeceğim doğru mu hocam ben yani fayda görür bir yerden aram şöyle bir şey var tabi adam görmüştü adam dediği için takım ameller yapmıştır. bundan dolayı fayda görür e, hani Hı Hı -Hı Hızır Aleyhisselam'ın iki tane yetimin binasını doğrultması gibi diyor bunların diyor babası Değil mi? Bunların babası diyor, salih kimselerdir. Yani e, çocuklara e, hayır hayır yaparken çocukların babasını referans gösteriyor, görev çıkartıyor. Veya Hızır Aleyhisselam bu sahibi öldürmüken, Değil mi? Diyorum ki, bu büyüdürde dışarıda bir olacak olacağından korktuk. Oysa diyor, bunun anne babası iyi kimselerdir, yani sahibi kimselerdir. Yani ben demiyorum, e, yani sofilere bir hafa açmak değil, yani ben demiyorum değil mi? Adam ölüp girecek, ondan sonra tekrar dünyaya ne yapacak? Müdahil olacak. Tasar, e, e, tasarruf dahil olacak. Ben böyle bir şey demiyorum. Fakat benim demek istediğim şu, şey, yani kişi yanımda kendi elinin emeğinden değil, bir başkasının elinin emeğinden de, bir başkasının emeğinden de bir başkasının emeğinden de fayda görüyor. Ben yani hadislerden, zaten e, ayetlerden bunu almıyorum hocam. Bu e, yani benim demek istediğim. Doğru. Tamam. Aramızda bir muhalefet yoktur. Ben yalnız okeydur hadisinin e, selebine daha fazla konu olur. Biz ondan sonra bu uydurmalar bulduk. Yani sahih midir? Bir haberlere de sırf soru bu haberi çoktan ben araştırıyordum. Ben çok araştırdım kaynağını bulamadım. Yani Bir kaynak vermişler ama araştırmayla bulamıyorum. Yani sizin muhakkak bilmem daha şeyiniz eee bize destekler, asibimiz geliştirir, düşüncelerini daha geliştirir. İlginiz davamızı destekleyen insanlar. Yani söylecelerim bu kadar. Dönüke de değineyim. Bu açık bir konu daha olacak. وقال لك اللهم ربنا نريد ben Musa inşallah size vereceğim Mickey ee, ancak tamam ben kardeşin ben söylemek istediklerini anladım ancak yani Allah Subhanahu ve teala kimi hangi sebeple razı olur, hangi sebeple cennetine koyar? Mesela biliyorsunuz Allah Resulü ve Vesselam haber veriyor bizden önceki ümmetlerde bir kadın, bir kadın ve fahişe bir kadın e, sırf bir köpeğe su verdiği için Allah onu cennetine koydu. Veya bıtaka hadisi yani biz bundaki hikmetleri bilemeyiz. Allah azze ve celle dilediğini yapandır.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 Allah sizlerden razı olsun. İnşallah bu sohbeti böylelikle katkıda bulunmuş oldunuz. Allah'a emanet olun. Geceniz hayır olsun. Selamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selamu <gülüyor> alaikum. Selamu alaikum. Abdullah takimin aslında İbrahim kardeşin söyleder aslında. E, büyük bir fark yok. Ehli sünnetin itikadı aslında şu şekilde. Geçenlerde Ebu Zerka Hoca'nın e, şefaat dediği bir dersi vardı. Birinci ders. İki ders yapıldı. Birinci derste e, bu konuyla ilgili şöyle bir ayrıntı vardı. Yani müminlerin müminlerin e, iman önüne koşuluğunda, şartıyla tabii. Şirk koşmadan e, şirk koşmadan e, tevhid ehli olarak önüne şartıyla diğer müminlerin şefaatinden daha üst derecede yani makamların dereceleri daha üst derecede olan kişilerin şefaatıyla derecelerinin yükseltilmesi ahirette onlara, o kişileri şefaat ederek derecelerinin yükseltilmesi ehl Sünnet'in diyor ittifakla kabul ettiği bir konudur diyor. Şimdi i̇şte burada örnek verilen kişilere mümin kişiler, dikkat edin salih kişiler. Salih kişi eğer e, dua ediyorsa öldükten sonra da onun duası tecelli de İbrahim Aleyhisselam örneğinde görüldüğü gibi. Yani İbrahim Aleyhisselam dua ederken soyunda da imamlar kılıyor. Allah-u Teala ne diyor orada? E, ahd, yani benim diyor yardımım zalimlere erişmez diyor Yani orada istisna yapıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalim olmadığı için ona duası erişmiştir. İbrahim'in duasının bereketi İsa Aleyhisselam'ın müjdesi hadisi buna denir. Daha başka şeyler de var. Ölmüşlerin eh, eh, sonra gelecek imanın nesillere dua etmesi bu duaları kabul edilmesi geçerlidir. Olabilir yani. Bunlarda da hiçbir mahsır yok. Öl, e, yaşayan kişilerin müminlerin ölülerine ve dirilerine dua etmeleri Kur'an'da var. bu filozofun azab edenler Allah'ın da Rab'bena veli veli müminle bu bu ayetlerin de görüldüğü gibi mümin olarak olan mümine olarak olan kadınlara, erkeklere yaşlı kişiler dua ediyorlar. Onların duaları sebebiyle imanlı ölmeleri şartıyla mümin dediğimize göre imanlı kişiler olduğu belli. Bunların günahlarının silinmesi yerine eee sevap yazılması, seyyiatların Hasanat halde çevirmeleri, bunlar e, bunlar var, bunlara hiçbir itirazımız yok mu Kişinin cenazesinde 40 tane tevhidlerin bulunması da aslında kendi Ameriğini yani, değil mi yani tanımayan, bilinmeyen bir yerde yaşayan birisiyle etrafında Müslümanlara diyalog kurar, onlarla beraber namaz kılan tevhide davet eder. Allah ve Resulü yolunda çalışan kişiler, kişilerin e, birbirleri el şahitlik yapmaları Aslında yine o kişinin kendi haber olmuş oluyor tabi mutlaka sağ sağ olan kişilerin